Allah ilmlediğini beni Adem'e talim buyurmuştur. İnsan vermiş. Ne varsa insan var. İnsan Kabe senin için, sitedir müntaha senin için, betil mamur senin için, cennet senin için, cehennem senin için, senin için, sema senin her şey senin için oldu. Senin kursana bir lokma ekmek girsin diye güneş 365 batla değiştiriyor, yer değiştiriyor yani. Yağmurlar, güneşli yer günler, gizler yazlar. Tek senin kursana bir lokma ekmek. Kıymetin çok büyük. Büyük de bir defineye maliksin fakat haberin yok. Büyük bir defineye maliksin, bir dağsın, içinde define var fakat definenden haberin yok. Çünkü beni Ademsin, beni Ademsin de yalnız Adem'e intisabın yok. Adem'in nur babası olan Hazreti Muhammed'in intisabım var. Bundan yüce bir şey olmaz. Ve en büyük, en büyük nimeti uzman. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama ümmet olmak.